Açık dergi. Açık dergiyi dinliyorsunuz. Hoodbase ve Onuranlar Kulübü'nün ortak faaliyeti Dirsek Temasından bahsedeceğiz sizlere. Aslına bakarsanız 18 Mayıs tarihinde Acil Durum Projesinin ilan edilmesinin ardından Açık Dergide iki kere değinmiştik. Malumunuz Covid-19 sürecinde Pek çok inisiyatif e, ortaya çıkıyor. Bunları olabildiğince anmaya çalışıyoruz. Ve şayet ettiği kadar şanslıysak da kimi e, inisiyatiflerle de e, yayın aracılığıyla temasa geçip ayrıntıları alıyoruz. İşte bu akşam da Artemis Güney Bakan'la bizlerle birlikte buluştuk. Yeni Artemis hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Evet, Hoodbase'i temsil temsilen e, seni bu akşam yayına aldığımızı söylesem yanlış mı olur bilmiyorum. Doğru e, olur. E, Evet ama çok partnerli bir proje zamanın evet. uyguna da gayet uygun bir biçimde. Dolayısıyla e, yayına çok kalabalık katılamadık e, ama ben e, genel çerçevede Hootbase ve Onarınlar Kulübünün e, ortaklığının nasıl mümkün olduğunu e, sormak isterim. Onaranlar Kulübü'nden de yani aslında bir çıt bahsetmeni isteyeceğim. Zira bizi ilk defa duyduk Hul Beyz'de bu e, dinsek teması sayesinde ama e, oldukça önemli bir inisiyatif onlardı. Hul Beyz nasıl bir araya geldi Onaranlar Kulübü'yle buradan başlayalım isterseniz. Onaranlar Kulübü aslında faaliyetlerini bizim uzun zamandır takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, hayata bakışlarını yaptıkları işleri de çok seviyoruz. HoodBase'in ilk ortaya çıktığı andan itibaren bizim partnerlerimizden biriydi aslında, bizim paydaşlarımızdan biri. Onur Anlar Kulübü, onarma, üretme ve paylaşma kültürünü projelerle yaygınlaştıran, kent sokaklarında çoğunlukla var olan, gönüllerden oluşan bir ekip. Genel olarak böyle bahsedebiliriz. Evet. Bu bezden de tabii ki aynı bahsedelim istiyorum. Bu bezde Kadıköy'ün şeyli idi <gülüyor> ilk evet. çıktığında biz de evet, heyecanla haberi vermiştik ilk sergilemelerinizin ve açtığınız ortak çalışma alanının. Şimdi bambaşka evet. bir işte ve döndü Kadıköy'de e, çekirdek ekip kapalı vaziyette full bezle çalışmaları devam ediyor. Ama dijital örgütlenmelerin e, de başını çekiyor aslında Hoodbase'in etkinlikleri. Yani çok e, sıkıcı olmazsa senin için Covid-19 başlangıcından bu yana Hoodbase neler yaptı bir onları hatırlayalım isterim. Çünkü e, Hı -hı. günlere yayılan canlı yayınların da sorumluluğunu almıştınız. Kısaca e, onlara da değinerek birsek e, temasına doğru yaklaşalım istersen. Tamam tabii. E, Hoodbase aslında küçük bir paylaşım alanı, sanat ekseninde e, müzik ekseninde, şehir kültürü ekseninde birçok faaliyette bulunan bir fikir alanı diyebiliriz. Fiziksel olarak e, bulunduğumuz yerde küçük bir sergi alanımız var. E, ufak bir kütüphanemiz var, gelip e, çalışılabilecek e, bir alanımız var. Ofisimiz de burada yer alıyor. E, Kadıköy'de dediğin gibi Bahari'ye yakınında. Bu dönemde tabii ki biz de oraya zaman zaman ofis olarak kullanmak üzere gidiyoruz. E, onun dışında etkinliklerimiz tabii online devam ediyor. Bu Covid-19 sürecinin ilk günlerinde hemen eve kapandığımız dönemde Who's in Bunker başlıklı bir konser serisi yapmıştık. Aslında oradaki amacımız bir festival gibi kurgulayarak bütün güne yayılan, her sanatçının kendi hesabından bir yayın yaptığı, daha sonra oradaki dinleyicileri kendisinden sonra yayın yapacak sanatçıya yönlendirdiği, böyle bir bayrak koşusu gibi elden ele linklerin dolaşmasıyla böyle bir online birliktelik yaratacak bir etkinlik kurgulamıştık. Daha sonra bunun ikincisini de yaptık. İkincisinde Huzina Banker'a yine adına bir Radiohead şarkısından aldığımız ''Where Do We Go From Here?'' başlıklı bir konuşmalar serisi ekledik. Bu konuşmalar serisinde de özellikle kültür sanat sektöründen, müzik sektöründen birçok değerli insanla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptık. Aslında nasıl hissettiğimizi, buradan nereye gidebileceğimizi bu durumun bize e, hali hazırda var olan başka sorunları da işaret ettiğini bu gibi şeyleri konuştuk. Daha sonra bu Where Do We Go From Here e, serisini devam ettirdik. Yani her hafta pazar günleri e, Hoobase Instagram hesabından e, yine çoğunlukla kültür sanat sektörü ve onunla bağlantılı alanlardan insanlarla e, konuşmaya devam ediyoruz. Öyle. Bunun dışında evet. bir de şey kattık, mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalıştık içeriklerimizi de. İllüstrasyon sanatçılarına bağlandığımız böyle yarım kalmayacak diye yine bir Instagram yayın serimiz var. Söyleşi serisi. Orada da illüstrasyon sanatçılarıyla hem yeni başladıkları bir işin eskizi üzerinden konuştuğumuz, hem onların yayın boyunca bize seçtiği şarkıları dinlediğimiz, sohbet ettiğimiz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Böyle devam ediyoruz. Evet. Evet, kısaca hatırlarsak aslında bu üç ay çok hızlı geçiyor, arada <gülüyor> böyle bir geriye dönüp ne olup bittiğine de bakmak evet. önemli. Bu yüzden Bunker e, ilk başladığında, e, ben de hani izlemeye çalışıyordum, izleyebildiğim e, kadarıyla biraz aslında eve kapanmış bizlerin e, birbiriyle temasını kolaylaştırmaya yönelik bir platform e, gibiydi. Yani tam da ne olduğunu kestiremediğimiz pandemi günlerinde bir tür moral kaynağı ve moral deposu işte bir görmüştü Kuzine Bankır. En azından hani bir izleyici tarafından bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Sonra hemen where do we go from here? buradan nereye sorusunu sorduğumuz konuşmalarla birlikte sanki bir silkelenme de başladı. Evet temas etmek önemli. Yayın olduğumuzu görmek zaten moral verici. Buna hepimiz iknaiz bir biçimde ama şimdi ne yapacağız sorusunu sormak. E, so, sormakla birlikte bu etkinliklerin, katılımcıların e, pek çok sorunu ifade ettiler aslına bakarsanız. Acil durum projesi de e, bu ifade edilen sorunlardan bir kısmına çözüm olarak çıktı gibime geliyor. Doğru mu? E, eğer buna ek olarak tabii, de, tabii ki. E, şimdi acil durum projesi biraz e, finansman e, temalı bir... E, proje. Yani odaklı e, diyebilirim. E, Ve evet. tabii daha yapacak da çok iş var. Onları da konuşmak isterim ama. Acil durum projesinin bu, buradan nereye etkinlikleriyle bir ilişkisi olduğunu da söyleyebilir miyiz acaba? Yani kolektif üretilmiş fikirlerin ilk meyvesi gibi de düşünebilir belki. Evet. E, doğru söylüyorsun. Öyle oldu aslında. Bu Where Do we Go From Here konuşmalarında e, ortaya çıkan Sonuçlar hep şey oldu. Kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç var kültür sanat sektöründe. Ama bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Uzun süreli bir hareket, bir toparlanma gerekiyor. Bunun içinde işte meslek evet. birlikleri konuşuldu. Örneğin enstrümanlar üzerindeki vergilerde konuşuldu. Eğlence vergisi de konuşuldu. Toplumun genelinde müzisyenlere ve kültür sanat sektörüne yönelik algıdan bahsedildi. Bunların hepsi aslında evet. uzun sürelere yayılacak şeyler bu, bu alanlarda bir dönüşüm olacaksa. Ama bir yandan evet. da kültür sanat sektörü yine e, toplumsal olaylardan ilk etkilenen e, olduğu gibi pandemi sürecinde de e, işleri e, süresiz olarak e, tamamen duran e, ilk sektörlerden evet. biri oldu. Ve orada hani, önemli bir ihtiyaç da ortaya çıktı bir yandan. Biz evet. de e, bununla ilgili ne yapılabilir diye e, Onaranlar Kulübü ile beraber Düşündük çünkü onlar kulübü içinde STK deneyimi olan arkadaşlarımız da var beraber düşündüğümüzde akıllı baykuş platformu üzerinde bir destek projesi oluşturma fikrine vardık dirsek teması bu şekilde ortaya çıktı aklımızdaki kültürel sanat sektör çalışanları için kolektif bir destek hareketi oluşturmaktı. kültürel sanat sektör çalışanları dediğimizde sanatçılar müzisyenler Session müzisyenleri, icracılar, teknisyenler, sahne çalışanları, saha çalışanları gibi aslında çok geniş kapsamlı bir topluluktan evet. bahsediyoruz. Evet. Bu topluluğa maddi bir destek nasıl sağlanabilir diye düşündüğümüzde aslında farklı sanat alanlarından birçok sanatçı, bunun içinde müzisyenler var, grafik tasarımcılar var, illüstrasyon sanatçıları var, prodüktörler var. Akıllı Baykuş platformu üzerinde oluşturduğumuz projeye çeşitli içeriklerle destek verdiler. Örneğin, sanatçı buluşmaları diye bir içeriğimiz var. Orada işte Can Güngör, Nilipek, Tuğçe Şenoğul, Dilan Balkay, Güneş Özgeç, Inhudis Zoom üzerinden dinleyicileriyle bir araya gelecekleri, hem onlarla konuşacakları hem birbirleriyle sohbet edecekleri, ufak performans parçalarıyla destekleyebilecekleri bir etkinlik kurguladılar. Mesela içeriklerden bir tanesi bu. Evet. Grafik tasarımcı Ece Haskan'ın Temel Çizim Atölyesi, Philip Buk Atölyesi, Evde Çizim Atölyesi gibi aslında giriş seviye verdiği atölyeler var, online atölyeler. Yine ilustrasyon sanatçısı Burak Şan Türkün Pandemi başlıklı bir eserini dijital download'a açtığı bir proje bu. Yine ilustrasyon sanatçısı Murat Kalkavan, freelance ilustratörler için rehber niteliğinde bir yol haritası, soru-cevap seansı önerdi buradan. İnudis ve NLP yeni şarkılarını buradan download'a açtılar. Başka herhangi bir dijital platforma koymadan sadece buradan bu şarkıyı yayınladılar. Prodüksiyon teknikleriyle ilgili, online mixing ve post prodüksiyon teknikleriyle ilgili bir atölyemiz var. Yine müzisyen ve prodüktör Mehmet İncil'i Yine illüstrasyon sanatçısı Mert Tüge'nin son dönemde yaptığı işleri topladığı First Date With Me başlıklı kitapçığı imzalı olarak sunuluyor proje kapsamında. Böyle farklı alanlardan birçok içeriği bir araya getirdik. Bunların elde edeceği gelir de Akıllı Baykuş platformunda toplanacak. Buradan bu gelirin tamamı Ahbap platformuna aktarılacak. Ahbap platformu da kendi web sitesi üzerinden aldığı, kültür sanat sektörü çalışanlarından aldığı başvurular neticesinde burada toplanan evet. fonu oraya aktarmış olacak. Yani böyle bir sistem oluşturmaya çalıştık. Bizim de ilk defa yaptığımız bir şeydi. Ee, güzel evet. işleyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Projenin sonraki adımlarıyla. Evet. Hep devam etsin istiyoruz Hı -hı. aslında. Evet, bu projenin ilk ayağı 30 hızıyana kadar devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, evet çok ayaklı bir proje. Ee, Biraz uzun anlattım da... ama. Hayr çok ama gerekliydi bunların hepsi. Ben sana anlatmasan ben söyleyecektim zaten kuvvetli muhtemel. Hatta bir bölümüne de geri dönmek istiyorum. Yani dinleyicilerimizin de belki hakkında soruları olanlar vardır. Şimdi e, web sitesine akıllıbaykuş.com üzerindeki dirsek teması sayfasına e, ulaştığınızda az evvel Artebis'in e, saydığı e, içerikleri e, göreceksiniz. Bu buraya ilgi duyanlar geldiklerinde bu içeriklere belli bir ücret karşılığında ulaşabiliyorlar. Bir kere onu sormak isterim. Evet. Mesela Burak Şentürk'ün pandemi isimli çalışmasına belli bir e, para aktarıyorsunuz ya da evet. işte Ece Haskan'dan temel çizim ya da evde çizim e, atölyesine katılmak istiyorsanız bunun da belli bir şey var ücreti var değil mi? Böyle ilerliyoruz. Evet, evet. Bir... bu içeriklerin hepsinin e, bu işte bir ister zoom etkinliğine bilet olsun ister bir atölye olsun ister Hı. bir e, dijital download olsun hepsinin bir e, fiyatı var. Bu fiyat üzerinden evet. alabiliyorsunuz. Evet. Hep birlikte hepimiz için üretmek ve paylaşmak düşüncesiyle yola çıkan Diysek temas Hareketi'ni konuşuyoruz bu arada. Açık Radyo'da evet. Açık Dergi programında WhoBase'den Artemis Günebakan ile birlikteyiz. 30 Haziran'a kadar belli bir e, desteğe ulaşılması e, planlıyor Artemis. E, bunun güncellemesini, sorumluluğunu ben alayım dergide 30 Haziran'a kadar. E, Ardını hatırlatırım din, dinleyicilerimize. <gülüyor> e, devamında da acil destek projesi e, bir demişsiniz zaten buna. E, evet. Neler yapacaksınız merak etmedim değilim ama belki erken mi olur acaba sormak için? Aslında birkaç e, sanatçı arkadaşımızla görüştük projenin devamında biz de yer almak isteriz e, diyenler oldu onları Hani bu projenin de gidiş altına göre yeniden e, görüşüp e, Hani bir sonuca ulaştıracağız bunun ikincisi üçüncüsü olsun sürekliliği olsun istiyoruz Bir de aslında bir şey daha söyleyebilirim burada bireysel destekler Tabii ki çok önemli ve değerli ama diğer yandan şöyle şeyler de çok mümkün Örneğin bir firmanın ya da bir Eğitim kurumunun buradaki bir çizim atölyesini alıp ben bunu yani tamamını alıp ben bunu öğrencilerime aktarıyorum evet. demesi ya da sonuçta destek temelli destek amaçlı bir evet. proje olduğu için burada firmaların evet. da daha kurumsal yapıların da bunu dahil olması mümkün. Evet, bir de aslında yani bu son bir sonraki ve son soruma getiriyor aslında bakarsan. Yani şey dedik ya, buradan nereye, where do we go from here etkinliğinde pek çok e, acil ihtiyaç konuşuldu. Sektörün ihtiyacı konuşuldu. Bunların başında gelen acil ihtiyaçlar var. İşte onların karşılanmasına yönelik de sek teması, bunun yani lansmanı yapıldı iki hafta önce ve ay sonuna kadar da devam edecek. Ama demin senin de işaret ettiğin gibi aslında kültür sanat sektörü halihazırda sakat bir sektör. Bunu tergizde evet. muhtelif kuşaklarda aslına bakarsan konuşuyoruz. Şimdi bunu akılda tutarsak şöyle bir yere getirmek isterim. Bu hafta başında Açık Radyo komuteri, özel bir yazı yitledik. A Corner in the World Festivali'nden Fatih e Kençkal'ın Unlimited Drag'de kaleme aldığı ve sahne sanatları odaklı bir yazıydı bu. Bu yazıda da... Bu yeni e, durumun, yeni ekolojinin diyelim hadi e, olanaklarının aslında sahne sanatları nasıl e, dönüştüreceğine ilişkin de kimi önemli, ...notlar paylaşmıştı Fatih Gençkal. Biz de biraz böyle para konu web sitemize aldık. Çok önemli bir soruydu bana kalırsa. Yani aslında şeyle, who is a etkinliğimizle başlayan süreçle birlikte... ...bugüne kadarki paylaşım yöntemlerinden, bugüne kadarki ekonomik yöntemlerden de... ...başka yollara başvurmak durumunda kaldık gibime geliyor. Ve aklıma hemen işte özellikle Amerika'da yapılan şu günlerde yapılan mesela büyük festivaller gidiyorsa, Bengal'e, Kent festivalleri canlı yani renkli performans sanatçılarının işte şeylerini, bu günlerdeki canlı performanslarını bilet bilet ödeyerek girip izleyebiliyorsunuz vesaire. Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Onu sormak istiyorum sana kolektif destek hareketi yani dilsek teması belki de önümüzdeki yılların kültür sanat hareketlerinin Nasıl olacağını da işaretlerini e, taşıyor gibi gidiyor. Sen bu işaretlerle ilişkin neler söyleyebilirsin? Tabii ki şey gibi bir şeyden illa bahsetmiyorum. Hani her şeyin dijitale dönüşmesi değil ama işte bu kendimiz içinde bulunduğumuz zorunlu hal bize nasıl olmaklar getiriyor sence? E, bu süreçte şunun çok e, net bir şekilde görüldüğünü düşünüyorum. Böyle e, süreçlerde hazırlıklı olmak ya da bunlarla başa çıkabilmek için sadece kendi temelli düşünmek değil, etrafındakileri de kolluyor olman gerekiyor aslında. Yani evet. herkesin bir diğerinin de ne durumda olduğunu düşünmesi, hani bir diğer müzisyenin bir diğer sanatçının da nasıl daha iyi bu durumu idare edebileceğini düşünmesi gerekiyor ki hani daha etkili çözümler ortaya çıkabilsin. Evet. Böyle kolektif evet. hareketler, paylaşımlar, bilgi paylaşımı bile çok önemli. Burada böyle düşünüyorum. evet. Daha çok bir araya gelmek. Bunun önemi biraz ortaya çıkıyor. Evet kesinlikle zaten az evvel de e, alıntılamaya çalışmıştım. Slogan gibi neredeyse hep birlikte hepimiz için üretmek ve paylaşmak düşüncesiyle e, yola çıkıyor etkinlik ve aslında bu halde yani e, bir dizi müzisyenin Zoom üzerinden gerçekleştirdiği özel konserlerle ya da e, bir ilüstratörün aslında yine dijital olanakları kullanarak kendi bilgisini, e, ilgilisine aktar, aktarmasıyla birlikte de aslında e, yeni yöntemler de yani 21. yüzyıla ilişkin, Covid sonrası döneme ilişkinde yeni e, yöntem önermeleri de içeriyor bana kalırsa bu proje. Bunun da altını evet. şu yüzden çizmek istiyorum. Dilsek e, temasıyla temas etmek hakikaten önemli. Özellikle kültür sanatın e, ne şekle e, bülüneceğini en başta görmek ve gözlemek ve aslında bu dönüşüm sürecine de katkıda bulunabilmek için. Çünkü pandemi bize bir şey gösterdiyse o da aslında senin de dediğin gibi birbirimize en başta bakmamız gerekiyor. En başta gelen zorunluluğumuzdan bu gibi bu manada da çok önemli bir dayanışma. örneğini bu akşam Açık Dergide'nin ilk yarım saatinde konuşmuş olduk. Artemis ekleyeceğim bir şey yoksa benim sözeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim İlksen. Yer verdiğiniz için, destek olduğunuz için. Dirsek temasını. Bu dönemde herkesin hem ekonomik hem psikolojik hem sağlıkla ilgili kaygıları olduğunu çok farkındayız. Ve çoğu zaman böyle zamanlarda ya başkalarını düşünmeye çok vakit ayıramayabiliyoruz. Bu da çok tuhaf bir şey değil diye düşünüyorum. Evet. Ama gerçekten bir araya geldikçe bir şeyleri daha kolay çözebileceğimizi de fark ediyoruz. O yüzden evet. bence hani sadece genel olarak insanlar algılarını açık tutsunlar istedim etraflarındaki insanların yaşamlarına dair etraflarındaki her şeye dair.